9. Bölüm Hicretin Birinci Senesi Resul-i Ekrem Efendimizin hicretiyle Medine, İslam merkezi haline gelmiş oluyordu. Bu bakımdan o zamanki Medine ve ahalisi hakkında kısaca malumat vermekte fayda vardır. Şimdiki gibi o zaman da Medine, Arabistan Yarımadası'nın mühim şehirlerinden biri sayılıyordu. Vadi olan arazisi oldukça geniştir. Vadi tamamen dağlarla çevrilidir. İklimi tatlı, arazisi münbittir. Havası güzel, suyu serin ve oldukça boldur. Yağışı Mekke'den fazladır. Hazreti Resulullah'ın hicretine kadar şehir Yesrib ismini taşıyordu. Bu adı buraya ilk gelip yerleşen Yesrib isimli kişiden aldığı söylenir. Ancak bu kelimede fesat manası bulunduğundan Peygamber Efendimiz bu ismi beğenmedi ve onu Medine diye değiştirdi. Artık Müslümanlar arasında şehir Yesrib diye değil Medine adıyla anılmaya başladı. Bir ara Medine-tün Nebi diye de anıldıysa da sonraları sadece Medine olarak kaldı. Tarihçiler Medine'nin 94 kadar ismi bulunduğunu kaydeder ve bunları teker teker zikrederler. Medine'de Müslümanlardan başka Yahudiler ve Hristiyanlar da oturuyordu. Bu bakımdan nüfusu kalabalık bir şehirdi. O zamanki nüfusunun 10 bin civarında olduğu tahmin edilmiştir. Buradaki Müslümanlar Evs ve Hazreç kabilelerine mensuptular. Evs ve Hazreç adındaki iki kardeşten üreyip çoğalan bu iki kabile arasında Arapların secciyeleri icabı ihtilaflar, kavgalar ve çarpışmalar birbirini kovalamıştı. Bu dahili muharebelerin sonuncusu bu harbiydi ki 120 sene devam etmiş ve Efendimiz Medine'ye hicretlerinden 5 sene kadar önce son bulmuştu. Bu kanlı muharebede her iki tarafında en namlı bahadırları ya ölmüş veya malul düşmüşlerdi. İşte Ensar böyle perişan bir vaziyetteyken Resul-i Efendimizin hicreti vuku bulmuştu. Hicreti nebevi ile bu iki kardeş kabile arasındaki düşmanlık eski uhuvvet ve muhabbete kalboldu. Dargınlık ve kırgınlıklar tamamen ortadan kalktı. İki taraf şairlerinin okudukları kahramanlık ve fecaat destanları, Arap edebiyatını dolduran ve senelerce kadınlar, çocuklar tarafından terennüm edilen bu asırlık düşmanlığın yeni bir uhuvete dönmesi, hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın sevgili Efendimiz'e ihsan ettiği bir armağanıdır. Hz. Ayşe der ki, Bu as günü Allah'ın kendi Resulü için hazırladığı bir gündür ki, bu muharebenin neticesi üzerine Resulullah Medine'ye hicret etmiştir. Öyle ki hicret sırasında birbirleriyle çarpışmış, evs ve hazreçlilerin cemiyetleri dağılmış, etrafı öldürülmüş ve yaralanmıştı. Bu perişanlık üzerine Allah birbirleriyle çarpışıp durmuş olan Ensar'ın İslam camiasına girmeleri için bu günü peygamberine hazırlamıştır. Buradaki Yahudiler ise üç kabileye mensuptular. Beni Kaynuka, Beni Kurayza ve Beni Nadir. Şehirde sayıları en az olan Hristiyanlardır. Bunlar İslam'ın Medine'de hızlı yayılışı karşısında tahammül edemediler ve kısa bir zaman sonra Medine'den ayrıldılar. Uhud Savaşı'nda müşrikler saffında Müslümanlara karşı savaşan bu Hristiyanlar sonraları Bizans'a sığınmışlardır. Siyasi hayat itibariyle Medine o sırada iktidai denecek bir seviyedeydi. Henüz kabile hayatı yaşanıyordu. Tıpkı müşrik Araplarda olduğu gibi Yahudilerde de her kabile kendi başına müstakil bir topluluk teşkil ediyordu. Kendi reislerinden başka hiçbir otorite kabul etmiyorlardı. Burada eşitlik mevhumundan ve tatbikatından da uzak bir hayat tarzı hakimdi. Mesela Güçsüz kabilelere ödenen diyet, güçlü ve nüfuzlu kabilelere ödenen diyetin yarısıydı. Cemiyet hayatı kanunlardan mahrum bulunuyordu. Gerektiğinde hakemler seçiliyor ve bu hakemlerin şahsi kanaat ve görüşlerine göre hüküm ve kararlar veriliyordu. Okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça azdı. İşte Peygamber Efendimiz coğrafi, Siyasi, içtimai yönleriyle ana hatlarını anlattığımız böyle bir şehre hicret edip gelmişti. Önünde mühim vazifeler vardı ve halli gereken birçok ağır mesele kendisini bekliyordu. Abdullah bin Selam'ın Müslüman olması Hz. Yusuf'un sülalesinden olan Abdullah bin Selam, Medine Yahudilerinin ileri gelen alimlerinden biriydi. Büyük bir alim olan babası Selam'dan birçok şeyle birlikte Tevrat'ı ve tefsirini de öğrenmişti. Ayrıca babası ahir zamanda gelecek peygamberin sıfat ve alametleriyle yapacağı işleri de kendisine anlatmış ve eğer o Harun neslinden gelirse ona tabi olurum yoksa tabi olmam demişti. Selam, Efendimiz henüz Medine'ye gelmeden önce de vefat etmişti. Resul-i Kibriya Efendimizin Medine'ye girişini Müslümanlara müjdeleyen Yahudinin sesini Abdullah bin Selam da işitmiş ve kendisini tutamayarak Allahu Ekber deyip tekbir getirmişti. Bunu diyen halası Allah seni umduğuna erdirmesin. Vallahi Musa peygamberin geleceğini duyurmuş olsaydın bundan fazlasını yapmazdın diyerek ona çıkışmıştı. Abdullah ise, ''Ey hala, vallahi gelen de onun kardeşidir. O da onun gibi bir peygamberdir.'' demişti. Bunun üzerine halası, ''Yoksa kıyamete yakın gönderileceği bize haber verilen peygamber bu mudur?'' diye sormuştu. Abdullah, ''Evet'' cevabını verince de, ''Öyleyse davranışında haklısın.'' demişti. Resul-ü Kibriya Efendimiz, Medine'ye teşrif buyurdukları zaman, Abdullah bin Selam da onu görmek için gitmiş ve Efendimizin nurlar saçan mübarek simasını görünce ''Şu simada yalan yok, şu yüzde hile olmaz.'' diye kendi kendine söylenmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz henüz Ebu Eyüp el-Ensari Hazretlerinin evinde misafir kaldığı bir sırada Abdullah bin Selam da Efendimiz'i ziyarete geldi ve ona bir takım sualler sordu. Tevrat'tan sorduğu suallerine yine Tevrat'a uygun cevaplar alınca, şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da, Ya Resulullah, Yahudi milleti, iftiracı, yalancı bir millettir. Yarın benim Müslüman olduğumu duyunca, türlü yalanlar uydurup iftirada bulunurlar. Müslümanlığım duyulmazdan önce beni onlardan sorup, mevkimi tasdik ettiriniz, dedi. Peygamber Efendimiz, onu bir tarafa gizleyip, Yahudi ileri gelenlerinden bazılarını davet etti ve onlara ''Ey Yahudi cemaati, siz benim Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu pek iyi bilirsiniz. Ben hak dinle geldim, Müslüman olunuz.'' dedi. Yahudiler ''Biz senin peygamber olduğunu bilmiyoruz.'' diye karşılık verdiler ve bu sözlerini üç sefer tekrarladılar. Bundan sonra resul Ekrem ''Sizin içinizde Abdullah bin Selam adında birisi var. O nasıl bir kişidir?'' diye sordu. Yahudiler, ''O bizim içimizde hayırlı bir babanın hayırlı bir oğludur. Kendisi de babası da en faziletlimiz, en alimimizdir.'' diye şehadet ettiler. Resulullah, ''Abdullah bin Selam Müslüman olursa siz ne dersiniz?'' diye sordu. Yahudiler, ''Haşa.'' ''Abdullah İbni Selam hiçbir vakit Müslüman olamaz.'' dediler. Efendimiz sualini üç sefer tekrarladı. Her seferinde onlar da aynı inkari cevabı verdiler. Bunun üzerine Resul-i Kibriya, ''Abdullah İbni Selam'a hitaben, ''Ya İbni Selam gel.'' diye çağırdı. Abdullah saklı bulunduğu yerden çıktı ve kelime-i getirerek Müslüman olduğunu ilan etti. Yahudilere de ''Ey Yahudi cemaati, Allah'tan korkunuz, size geleni kabul ediniz. Vallahi siz de bilirsiniz, o yanınızdaki Tevrat'ta ismini ve sıfatını yazılı bulduğunuz Resulullah'tır.'' diyerek onları İslam'a davet etti. Fakat Yahudiler ''Sen yalan söylüyorsun, sen şerir oğlu şeririmizsin.'' dediler ve onu ...kıymetini düşürmek için türlü türlü kusur ve kabahatler isnat ederek kötülediler. Abdullah bin Selam: Ya Resulullah, korktuğum işte buydu. Ben sana onların gaddar, yalancı, facir ve müfteri bir millet olduğunu haber vermemiş miydim? İşte dediğim çıktı dedi. Resul Ekrem Yahudileri huzurundan çıkardı. Abdullah bin Selam'sa evine gitti onun davetiyle bütün ev halkı ve halası da Müslüman oldu. Yahudilerin bazı ileri gelenleri, Abdullah bin Selam'ı türlü türlü desise ve sözlerle Müslümanlıktan vazgeçirmeye çalıştırırsalar da, muvaffak olamadılar. Abdullah bin Selam'la birlikte, birçok Yahudi alimi de samimi olarak İslam'ı kabul edip, Müslümanlıkta sebat gösterdiler. İman etmeyen diğer Yahudi alimleri ise, Muhammed'e bizim şerllerimiz tabi oldu. Eğer hayırlı olsalardı, atalarının dinini terk etmez derdi. Diye ileri geri konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak indirdiği ayeti kerimede mealen şöyle buyurdu: Onların hepsi bir değildir. Ehli Kitap içinde bir cemaat vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak. Allah'ın ayetlerini okurlar. Ali İmran Suresi 113. ayet. Müşriklerin tehdidi. Peygamber Efendimiz ve Müslümanların Medine'de hürriyet ve huzur içinde bir hayata kavuştuklarını gören müşrikler büs bütün rahatsız olup endişeye kapıldılar. Medine'de de onları rahat bırakmak istemiyorlardı. Mekke'de uyguladıkları halkı Resul-i Ekrem Efendimiz'den uzaklaştırma tarzını burada da tatbik etmek istiyorlardı. Bu maksatla onu himayeye söz vermiş bulunan Ensar'a üst üste muhtıra mahiyetinde ağır dille yazılmış iki mektup gönderdiler. Mektuplarda Ensar'ın bu himayeden vazgeçmesi isteniyor, aksi takdirde başlarına gelecek her türlü hadiseye razı olmaları gerektiği belirtiliyordu. Fakat Kureyş müşriklerinin bu iki muhtirası Medine'li Müslümanlar üzerinde hiçbir menfi tesir meydana getirmedi. Bilakis sert cevaplarla karşılandı. Böylece Mekkeli müşrikler Medine'de korku ve tehditle kimseyi Hazreti Resulullah'ın aleyhine çeviremeyeceklerini de anlamış oluyorlardı. Medinelilere gelen bu ihtar mektuplarından Peygamber Efendimiz de haberdar olmuştu. Bu sebeple Medine devamlı teyakkuz halindeydi. Her an müşrik saldırısı olabileceği ihtimaline binaen Resul-i Ekrem Efendimiz devamlı ihtiyatlı bulunuyor, Müslümanları da dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyordu. Bu yüzden uyumadıkları geceler bile oluyordu. Gerçekten Medine'de Müslümanların durumu oldukça nazikti. Çünkü buraya hicret etmekle müşrik Arap kabilelerine boy hedefi olmuşlardı. Elbette bunun karşısında her zaman uyanık bulunmak gerekiyordu. Müslümanlar en ufak bir gürültü, bir seslenişten dolayı hemen bir araya toplanıyorlardı. Hatta bir gün bir ses işitilmişti. Sesi duyan feryadı basmıştı. Her haslette zirveye olan resul Kibriya, cesarette de zirve noktadaydı. Hemen kılıcını kuşanıp atını atlayarak yanlarına varmış ve kendilerini teselli ve teskin etmişti. Enes bin Malik der ki, ''Ne zaman bir feryat kopsa, Resulullah'ı atla oraya yetişmiş bulurduk.'' Mekkele müşrikler, Medineli Müslümanları resul Ekrem'in himayesinden vazgeçirmek için sadece bu muhtıra mahiyetindeki mektupları göndermekte de kalmamışlardı bu meyanda bazı ekonomik tedbirlere de başvuruyorlardı. Ayrıca Medine'deki münafıklardan ve Yahudilerden bazılarını elde ederek Müslümanlar arasına fitne ve fesat düşürmeyi de planlı bir şekilde yürütüyorlardı. Bütün bunlara rağmen Medine'li Müslümanlar Resulullah'ı bağırlarına basmada, İslam'ı yaşayıp yaşatmada, muhacir Müslümanlara her türlü yardımda bulunmada zerre kadar tereddüde kapılmadılar ve geri durmadılar. Bilakis daha ciddi ve samimi bir tarzda bu hizmetlerini devam ettirdiler. Allah rızası için her şeyini geride bırakıp Medine'ye hicret etmiş bulunan muhacir Müslümanlara, Medine'li Müslümanlar muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlardı. Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esirgememişlerdi, esirgemiyorlardı. Ne var ki muhacirler Medine'nin havasına, adetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke'den gelirken de beraberlerinde hiçbir şey getirmemişlerdi. Bu sebeple Medine'nin çalışma şartlarına ve kendilerine her türlü yardımda bulunduklarından dolayı Ensar adını alan Medine'li Müslümanlara ısındırılmaları gerekiyordu. Nitekim Medine'ye hicretten beş ay sonra resul Ekrem Ensar'la muhaciri bir araya topladı ve 45'i muhacirlerden, 45'i ensarlardan olmak üzere 90 Müslümanı kardeş yaptı. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik müessesesi, maddi manevi yardımlaşma ve birbirlerine varis olma esasına dayanıyor, bu surette muhacirlerin yurtlarından ayrılmalarından dolayı duydukları keder ve üzüntüyü giderme, onları Medinelilere ısındırma, onlara güç ve destek kazandırma gayesini gidiyordu. Kurulan bu kardeşlik müessesesine göre Medineli ailelerden her birinin reisi Mekkeli Müslümanlardan bir aileyi yanına alacaktı. Mallarını onlarla paylaşacaklar, beraber çalışıp beraber kazanacaklardı. Resulullah Efendimiz rastgele iki Müslümanı bir araya getirmemişti. Bilakis bir araya getirileceklerin durumlarını inceden inceye tetkik ederek uygun bulduklarını birbirine kardeş yapmıştı. Mesela Salman'ın Farisi ile Ebu Derda, Ammarla Huzeyfe, Mus'abla Ebu Eyüp Hazretleri arasında mizaç, zevk, hissiyat itibarıyla tam bir ahenk vardı. Bu kardeşlik sayesinde Allah ve Resulü'nün muhabbetinden başka her şeylerini geride bırakmış bulunan muhacirlerin Yaşe ve iskan meseleleri de hal yoluna girmiş oluyordu. Ensardan her biri muhacirlerden birini evinde barındırıyor, beraber çalışıyor, beraber yiyorlardı. Bu, nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakacak bir kardeşlikti. İman kardeşliği, din kardeşliğiydi. Medinili Müslümanlar, yani Ensar, her şeylerini bu garip, bu kederli, bu yurtlarından uzak bulunmanın hüznünü duyan Müslümanlarla paylaşıyorlardı. Medineli biri vefat edince muhacir kardeşi akrabalarıyla birlikte ona varis oluyordu. Yine kurulan bu kardeşlik sayesinde büyük bir içtimai yardımlaşma da temin edilmiş oldu. Muhacir Müslümanlar sıkıntıdan kurtuldular. Medineli her bir Müslüman kardeş olduğu Mekkeli Müslümana malının yarısını veriyordu. Muhacir kardeşlerine karşı misafirperverliğin, cömertliğin, Kadirşinaslığın insanlığın en yüce derecesini göstermekten zevk alıyorlardı. Medine'li Müslümanlar bunlarla da kalmadılar. Resulullah'ın huzuruna çıkarak fedakarlıklarını gösteren şu teklifte bulundular. Ya Resulullah! Hurmalıklarımızı da muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür. Ancak muhacirler o ana kadar ziraatle meşgul olmamışlardı. Ziraat işlerini pek bilmiyorlardı. Bunun için peygamberimiz muhacirler namına insarın bu teklifini kabul etmedi. Fakat Medineli Müslümanlar buna da bir çare buldular. Ziraatten anlamayan muhacir Müslümanlar sadece tımar ve sulama işlerini yapacaklar. Onlar da ekip biçeceklerdi. Sonunda çıkan mahsul ortadan pay edilecekti. resul Ekrem Efendimiz bu teklife razı oldu. Tarih birçok göçe şahit olmuştur. Ama böylesine manalı, böylesine ulvi bir hicreti, dışarıdan gelenle yerlileri arasında böylesine birbirlerine canı gönülden sarılma, birbirleriyle muhabbetle kaynaşma, birbirleriyle samimiyetle kucaklaşmayı o ana kadar görmüş değildi. Bir daha da göremeyecektir. Bu samimi kaynaşmadan muazzam bir kuvvet doğuyordu. Öylesine bir kuvvet ki, Kısa zamanda bütün Arabistan, her şeyiyle onlara boyun eğmek mecburiyetinde kalacaktı. Muhacirler, insar kardeşlerimiz bize mal mülk verdi, iaşemizi temin etti diyerek boş oturmuyorlardı. Bu, imanlarından gelen gayrete zıttı. Her biri elinden gelen gayreti göstererek, mümkün oldukça kimseye yük olmamaya çalışıyordu. Bunun en canlı örneği, Saad bin Rebi'nin yaptığı teklife, Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Abdurrahman bin Avf'ın verdiği cevaptır. resul Ekrem tarafından birbirlerine kardeş tayin edilen Sa'd bin Rebi, Abdurrahman bin Avf'a ''Ben mal cihetiyle Medineli Müslümanların en zenginiyim. Malumun yarısını sana ayırdım.'' demişti. Büyük sahabi Abdurrahman bin Avf'ın verdiği cevap yapılan teklif kadar ibretliydi. Allah sana malına hayırlı kılsın. Benim onlara ihtiyacım yok. Bana yapacağın en büyük iyilik içinde alışveriş yaptığınız çarşının yolunu göstermendir. Ertesi sabah Kaynuka çarşısına götürülen Hazreti Abdurrahman bin Av ya peynir gibi şeyler alıp satarak ticarete başladı. Resul Ekrem'in malının çoğalması ve bereketlenmesi hususundaki duasına da mazhar olduğundan çok geçmeden Epeyce bir kazanç elde etti ve kısa zamanda Medine'nin sayılı tüccarları arasında yer aldı. Şöyle derdi, Taşa uzansam altında ya altın ya da gümüşe rastladığımı görürüm. resul Ekrem Efendimizin duası bereketiyle fazlaca servet elde eden Hazreti Abdurrahman bin Av sadece bir defasında 700 deveyi yükleriyle beraber fi sebilillah tasadduk etmişti. Abdullah Abdurrahman gibi birçok Mekkeli Müslüman, Medine'de kendilerine göre birer iş bulmuşlar ve kendi ellerinin emeğiyle saadet içinde geçiniyorlardı. Mekkeli Müslümanların Medine'li Müslümanlara yük olmayıp, alınlarının teriyle rızıklarını temin ettiklerini Hz. Ebu Hureyre'nin ifadelerinden de anlıyoruz. Bir gün kendisine nasıl olup da diğer sahabilerden çok daha fazla hadis rivayet ettiği sorulduğunda, Meselemize ışık tutan şu cevabı vermişti. Medine'li Müslümanlar çiftiyle çubuğuyla, muhacirler de çarşı pazarda alışverişle uğraşırken ben Resulullah'ın yanından ayrılmıyordum. Onun söylediklerini dinleyip ezberliyordum. Onun duasını almıştım. Kurulan bu kardeşlik kısa zamanda müsbet neticesini verdi. Cemiyetin muhtelif tabakaları bu kardeşlik sayesinde birbirleriyle kaynaştı. Bu kardeşlik, kabilecilik gurur ve adavetini de ortadan kaldırdı. Bu suretle, niyetleri kutsi, gayeleri ulvi, içleri dışları nur faziletli bir cemiyet meydana geldi. Bu kardeşliğin diğer bir müsbet neticesi ise şuydu. Peygamber Efendimiz, herhangi bir sefere çıkacağı zaman, kardeşlerden birini beraberinde götürüyor... Diğerini ise her iki ailenin maişetini temin etmek, idaresini yürütmek için Medine'de bırakıyordu. Böylece evleri sahipsiz ve hamisiz kalmıyordu. Ensar'ın muhacir kardeşlerine gösterdikleri bu eşsiz samimiyet, misafirperverlik, kadirşinaslık, cömertlik, fedakarlık ve feragatı Cenab-ı Hak indirdiği şu ayeti kerimesiyle ilan edip bu davranışları methetti. Muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere muhabbet besleyenler, onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa işte bunlar azaptan kurtulanlardır. Hasr Suresi 9. Ayet Evet, kurulan bu manevi kardeşlik, hiçbir milletin tarihinde rastlanmayacak eşsiz bir şeref tablosudur. Bu kardeşlik neticesinde meydana gelen dayanışma, yardımlaşma, hayırseverlik, İslam'ın inkişafa başlaması dönemine rastlamış olması bakımından da oldukça mühim bir tesir icra etmiştir. Hiç tereddüt etmeden denilebilir ki, Çeyrek asır zarfında İslam nurunun alemin her tarafına yayılması, İran'ın tamamen fethi, Doğu Roma İmparatorluğu'nun tehdit edilmesi, hep bu dini kardeşliğin kuvveti eseridir. Resul-i Ekrem ayrıca muhacir Müslümanlar arasında da kardeşlik kurdu. Bir gün Hz. Ebubekirle ile Hz. Ömer el ele tutuşmuş geliyorlardı. Bu samimi manzarayı seyreden Peygamber Efendimiz, Yanındaki sahabilere nebiler ve resullerden başka bütün önceki ve sonrakilerden cennetlik olanların kemal çağına erenlerinden iki büyüğüne bakmak isteyen şu gelenlere baksın buyurdu. Sonra da onları birbirlerine kardeş yaptı. Resul-i Ekrem Mekkeli Müslümanları teker teker birbirlerine kardeş yapıyordu. O sırada Hazreti Ali Çık'a geldi. Gözyaşları arasında Ya Resulullah! Sen sahabileri birbirine kardeş yaptın. Benimle hiç kimse arasında kardeşlik kurmadın. Peygamber Efendimiz, Ya Ali, Sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin. Buyurarak gözyaşlarını dindirdi. Mescid-i Nebevi'nin İnşası Resul-i Ekrem, Medine'ye teşrif buyurduklarında, içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde toplanıp meselelerini konuşabilecekleri bir yerden mahrum bulunuyorlardı. Bu mühim vazifeler için merkez teşkil edecek bir mescit gerekiyordu. Efendimiz, Medine'de ilk olarak bu mescidi inşa etmekle işe başladı. Şehre ilk girdiklerinde, devesi Neccaroğullarından Sehl ve Süheyl adında iki yetimin, Üzerinde hurma kuruttukları arsalarına çökmüştü. Bu iki yetim Medineli Müslümanlardan Muaz bin Afra'nın himayesinde bulunuyorlardı. resul Ekrem bu arsayı satın almak için Muaz Hazretlerine bildirdi. Ancak bu fedakar sahabi arsanın bedelini himayesindeki iki yetime vererek bu büyük şeref ve ücrete nail olmak için bağışlamak istediğini söyledi. Fakat Peygamberimiz kabul etmedi. Sonra da arsa sahibi iki yetimi çağırarak arsanın bedelini öğrenmek istedi. İki genç yetim de, ''Ya Resulullah, biz onun bedelini ancak Allah'tan bekleriz. Sana onu Allah rızası için bağışlarız.'' dediler. resul Ekrem, gençlerin bu tekliflerini de kabul etmedi ve bedeli olan on miskal altına arsayı satın aldı. Bu miktarı resul Ekrem Efendimizin emriyle, Hazreti Ebubekir onlara hemen ödedi. Fedakar sahabiler tarafından arsa kısa zamanda tertemiz hale getirildi ve Resulullah'ın emriyle kerpiçler kesilip hazırlandı. Resul Ekrem Efendimiz mescidin temelini atacağı sırada yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali bulunuyordu. Müslümanlardan oraya uğrayan biri, "Ya Resulullah" ''Yanında sadece şu birkaç kişi mi var?'' diye sordu. Resul-i Kibriya Efendimiz cevaben ''Onlar benden sonra işi yönetecek olanlardır.'' buyurdu. Onu takiben sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali temele birer taş koydular. Böylece Mescid-i Nebevi'nin temelleriyle birlikte dört halife devrinin manevi temelleri de atılmış oluyordu. Mescidin inşasında peygamber efendimiz bilfiili fiili durmadan dinlenmeden çalıştı. Bir taraftan mübarek elleriyle kerpiçler taşırken diğer taraftan Müslümanları şevk ve gayrete getirici şu sözleri söylüyordu. Taşıdığımız şu yük ey Rabbimiz hayberin yükünden daha hayırlı daha temiz. Ya Rab hayır ancak ahiret hayrı. Sen muhacirle ensara acı. Durup dinlenmeden yapılan çalışma neticesinde Mescid-i Nebevi'nin inşası kısa zamanda tamamlandı. Her türlü süsten uzak, dört duvarı kerpiçten olan bu kutsi mabedin tavanı yoktu. Henüz Kabe kıble olarak tayin edilmemiş bulunduğundan kıblesi Kudüs'e doğruydu. Dörtgen şeklindeydi ve üç kapısıyla bir de mihrabı vardı. Mihrap yerine sıra halinde hurma gövdeleri dizilmişti. Minberi yoktu. Sadece Resulullah'ın hutbe irat buyururlarken dayanmaları için bir hurma kütüğü bulunuyordu. Sonraları sahabilerin arzusu üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı. Mescid-i Nebevi değişik tarihlerde tadilatlar görerek bugünkü şeklini almıştır. Mescid-i Nebevi... Sadece cemaatle namaz kılmak için kullanılmıyordu. Bunun yanında Müslüman nüfusun dini ihtiyaçları da burada karşılanıyordu. Ayrıca burada öğretim yapılıyor, elçi ve kabile temsilcileri de kabul ediliyordu. Mescid-i yanına ayrıca, kerpiçten önce biri Hazreti Sevde, diğeri Hazreti Ayşe'ye mahsus olmak üzere iki oda yapıldı. Odaların üzerleri hurma kütüğü ve dallarıyla örtülüydü. Sonraları resul Ekrem başka zevceler alınca odalar arttırıldı. Dördü kerpiçten olan odaların beşi ise taşlandı. Hepsinin üzeri hurma dallarıyla tavanlanmıştı. Mescid-i Nebevi'ye bitişik odalar yapılınca Peygamber Efendimiz Ebu Eyüp el Ensari'nin evinden oraya taşındı.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 Baktılar. Ortalıkta ne hamile deve ne de deve yavrusu vardı. Ağlayan o ok kuru direkti. Kütüğün deve gibi ağlayışını Peygamber Efendimizle birlikte ashab güzin de duyuyordu. Bir türlü susmuyordu. Fahri alem minberden inip yanına geldi. Elini üstüne koyup teselli edince sustu. Hatta.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 eğer ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim, Resulullah'ın ayrılığından kıyamete kadar ağlaması böyle devam edecekti buyurdu. Resul-i Ekrem'in emriyle bu kütük, minberin altına kazılan bir çukura gömüldü. Sonraları Hazreti Osman devrinde mescit yıktırılıp yeniden tamir edildiğinde, Übey bin Kav Hazretleri onu evine aldı ve çürüyünceye kadar sakladı. Kuru hurma kütüğünün cemaatin gözleri önünde ağlayıp sızlaması, Hazreti Resulullah'ın parlak bir mucizesiydi. Evet, cin ve ins peygamberler peygamberini tanıdıkları gibi, cansız kuru ağaçlar da onu tanıyor, vazifesini biliyor ve davasını halleriyle tasdik ediyorlardı. Hasan'ı Basri Hazretleri bu mucizeyi talebelerine ders verirken kendisini tutamaz gözyaşları arasında şöyle derdi. Ağaç resul Ekrem'e meyil ve iştiyak gösteriyor. Sizler o Resul'e meyil ve iştiyak göstermeye daha ziyade müstahaksınız. Kuru, camit ağaçlar, kainatın efendisine meyil ve muhabbet gösterirken, biz şuurlu, akıllı insanlar, ona karşı lakayt davranırsak, Acaba o kuru direklerden daha aşağı bir derekeye düşmüş olmaz mıyız? Ona ihtiyak ve muhabbetse ancak sünnet-i seniyesine ittiba etmekle mümkündür. Diğer bir rivayete göre kuru direk ağlayınca Resul-i Ekrem Efendimiz elini üstüne koydu ve "İstersen seni daha önce bulunduğun bahçeye göndereyim. Köklerin tekrar bitsin. Hilkatin tamamlansın." ''Yaprak ve meyvelerin yenilenip tazelensin ve eğer istersen Evliyaullah'ın meyvenden yemesi için seni cennete dikeyim.'' diye sordu. Kuru ağaç arzusunu şöyle dile getirdi. ''Beni cennete dik ki meyvelerimden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Hem orası öyle bir mekandır ki orada çürüme yoktur, beka bulayım.'' Bunun üzerine Resul-i Ekrem arzusunu yerine getirdiğini ifade buyurdu ve sonra da asabına dönerek şu dersi verdi. Ebedi alemi fani aleme tercih etti. Ezanın meşru kılınması. Mekke'deyken Müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyorlar. Namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde kılıyorlardı. Dolayısıyla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 Müslümanları namaz vakitlerinde bir araya toplayacak bir davet şekli henüz tespit edilmemişti. Müslümanlar gelip vaktin girmesini bekliyorlar, vakit girince namazlarını eda ediyorlardı. Resul-i Ekrem bir gün Asham-ı toplayarak kendileriyle nasıl bir davet şekli tespit etmeleri gerektiği hususuna istişare etti. Sahabilerin bazıları Hristiyanlarda olduğu gibi çan çalınmasını, Diğer bir kısmı Yahudiler gibi boru öttürülmesini, bir kısmı da Mecusüllerinki gibi namaz vakitlerinde ateş yakılıp yüksek bir yere götürülmesini teklif etti. Peygamber Efendimiz bu tekliflerin hiçbirini beğenmedi. O sırada Hazreti Ömer söz aldı ve Ya Resulullah! Halkı namaza çağırmak için neden bir adam göndermiyorsunuz dedi. Resul-i Ekrem,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 ...ve dolayısıyla iman esaslarının tamamını halka duyuran mana ve kutsiyet dolu ezan şekli nerede? Hukuku şahsiye ve hukuku umumiye adıyla iki nevi hukuk olduğu gibi... ...şer'i meselelerde de iki kısımdır. Bir kısmı şahıslarla ilgilidir, ferdidir. Diğer kısmı umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder... Onlar, Şeayr-i İslamiye'ye diye tabi edilir. Şeayr-i İslamiye'nin en büyüklerinden biri ise, işte bu, hicretin birinci senesinde meşru kılınan ve şehadetleri dinin temeli olan ezandır. Bediüzzaman zaman Said Nursi Hazretleri'nin, Şeayr-i İslamiye ile ilgili çok mühim izah ve değerlendirmeleri vardır. Mektubat isimli eserinin 29. mektubunda mesail-i şeriattan bir kısmına taabbüdi denilir. Aklın muhakemesine bağlı değildir. Emrolunduğu için yapılır. İlleti emirdir. Bir kısmına makul mana tabir edilir. Yani bir hikmet ve bir maslahat var ki o hükmün teşriğine müreccih olmuş... Fakat sebep ve illet değil. Çünkü hakiki illet emir ve nehi ilahidir. Şairin taabüdî kısmı hikmet ve maslahat onu tayir etmez. Taabüdilik cihdi tercih ediyor, ona ilişilmez. Yüz bin maslahat gelse onu tayir edemez. Öyle de şeairin faydası yalnız malum mesalihtir. Denilemez ve öyle bilmek hatadır. Belki o maslahatlarsa çok hikmetlerinden bir faidesi olabilir. Dedikten sonra İslam'ın mühim bir şairi olan ezanla ilgili olarak da şunları söyler. Mesela biri dese ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Şu halde bir tüfek atmak kafidir. Halbuki o divane bilmez ki binler maslahatı ezaniye içinde o bir maslahattır. Tüfek sesi o maslahatı verse acaba nev-i beşer namına yahut o şehir ahalesi namına hilkat-ı kainatın neticeyi uzması ve nev-i beşerin neticeyi hilkati olan ilanı tevhid ve rububiyeti ilahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak?